Kıymetli Cam Radyo dinleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı programında da Profesör Doktor Tercübeci Ulu Hocamızla beraberiz. Öncelikle efendim hepinizi saygı muhabbetle selamlıyoruz. Bu programda malum olduğu üzere kıymetli hocamız bize Zade Efendi Hazretlerinin hayatından, merakından ve tasavvufi görüşlerinden bahsediyorlar. Programın birinci bölümünde Zade Efendinin hayatı ve tasavvufi görüşlerinden, ikinci bölümde ise men bahsediyor Kıymetli Hocamız. Ben sözü fazla uzatmadan hemen hocamıza dönmek istiyorum. Kıymetli Hocam, geçen haftaki programımızda, bir önceki programımızda Esat Erbil'i Hazretlerinin ihlasla alakalı görüşlerinden bahsetmiştiniz. Dilerseniz bu bölümde de Nakşibendi tarikatının da esası olan sohbet kelimesi nedir, sohbetin mahiyeti nedir, ve Esad Efendi Hazretleri sohbetin ehemmiyetiyle alakalı nelerden bahsediyor? Bunları anlatabilir misiniz? Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatü vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Evet, muhterem dinleyicilerimiz sohbet Arkadaşlık yapmak, eşlik etmek, dost olmak. Arapça bir kelime. Bir kimse ile dostluk kurup, onunla yar olmak, onunla hemdem olmak, onunla beraber oturmak, onunla beraber yürümek. Böyle sohbet kelimesinin çok geniş geniş bir anlam spektrumu var. Evet. sohbet kelimesi Kur'an-ı Kerim'deki müstakrları ile birlikte Kur'an-ı Kerim'de müstakrları ile türevleriyle birlikte Kur'an'da sohbet kelimesi 93 yerde geçer. Evet. Bu kelime birçok ayette mensubiyet ve bağlılık anlamına geldiği gibi bazı yerlerde Kur'an-ı Kerim'de arkadaş, eş olarak da kullanılmıştır. Evet. Mesela bir hadis-i şerifte peygamberimiz diyor ki, i̇yilerle, i̇yilerle oturup kalkan, misk satan kimseyle arkadaşlık yapan gibidir. Kötülerle düşüp kalkan da demirci dükkanında bulunan kimseye benzer buyurulur. Esat Efendi de kendisinden tavsiye isteyenleri, Önce arkadaş, sonra yol Evvel tarik, sümmet tarik. Önce refik, sonra tarik. Bu prensipten hareketle önce sohbetlere yönlendirir Esad Erebili Hazretleri. Yani yola çıkmadan önce bir arkadaş. Evet, önce bir arkadaş. Önce bir arkadaş. Arkadaş olmadan olmaz. Önce bir arkadaş. Kimlerle arkadaşlık yapayım? Önemli bir soru. Kimlerle arkadaşlık yapayım? Bu soruyu soran bir adama Zünnü'nü Mısri Hazretleri şu cevabı verir. Hasarlandığın zaman seni ziyarete geliyorsa, günahştırdığın zaman da senin için tövbe ediyorsa, onunla arkadaşlık yap. Evet. Yani ben günaha giriyorum, benim kurtulmam için tövbe ediyor, benim için yanıyor. Ben benim için yananla arkadaş olurum. Yani sen ayağını kaydıranlarla değil de tabii, tam tabii. tersine senin Hasta olduğum zaman beni geliyorsa, beni ziyaret ediyorsa, kötü zamanında, düşmüşlük zamanında beni hatırlıyorsa, gerçek arkadaş olur. Evet. İyilik zamanında herkes yanında olur. Hastalanınca hakiki insanlar, hakiki dostlar ve arkadaşlar yanında olur. Evet. Yine Kuşevri'nin risalesinde geçen Hayırlı insanlarla arkadaşlık yapmak insanı şerli kimseler hakkında hüsnü zan sahibi yapar. Sözü de çok düşündürücüdür. Yani iyi insanlara arkadaşlık yapa yapa yapa bütün insanlar hakkında olumlu düşünmeye başlarsınız. Herkesi iyi görmek. Bir de kötü insanlarla arkadaşlık yaparsanız bu sefer bütün insanları kötü görürsünüz. Evet. Yani sözün Mefhum muhalifi burada önemli. de rivayet edilen bu söz. Efendim, Nakşibendilik tarikatında sohbet esastır. Sohbet, sahabe mesleği. Peygamberimiz ve sahabeler arasındaki iletişime e, sohbet ve bunlara katılanlara sahabe adı veriliyor. Evet. Arkadaşlık, sohbet bu. Ve konuşmak, arkadaşlıktan gaye konuşmak. Esat Efendimiz de Kudüs'te Ruhul Aziz Hazretleri Nakşibendi Tarikat şeyhlerinden birisi olduğu için müritlerin yetiştirmede sohbeti esas almıştır. Cuma günleri bir e, rutin halinde mutat olarak hafızın divanını açar ve hatta molla cami'nin lüjiyetül esrar isimleri isimdeki eserlerini asa, açar. Cuma günleri Molla Camii'den ve Hafız'ın divanından sohbetler yapardı. Esad Efendi'ye göre sohbette muhabbet vardır. Yani bunu halka açık yapıyor. Herkes, herkes, herkes katılabiliyor. Diye. Evet. Yani genel bir katılama. Evet tabii katılabiliyor. Herkes de anlayabilecek seviyede. Yani bunlar zorlu, devedişi gibi zorlu. Hafız'ın divanı öyle kolay bir şey değil yani. Evet. Ya. Yani orada mesela Hafız'ın divanında bir ibare vardı. Onun üzerine bir ara bir atölye çalışması yapıyorduk. Ee, ey Pasiban, Ahesteram, ey kervancı başı, Ahiste git diyor. Sen başsın, dersin. Atın Hı. var. Arkadakiler deveyle, eşekle geliyor. katırla görüyor. Seni yaptığın sürat yapamazlar. Arkadakiler sana ayak uydursun. Evet. Toplu hareket yeteneğinde sahip olarak e, arkadaki en zayıflara göre davran da e, kervan dağılmadan toplu halde gidelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin normal yolculukta bile takip ettiği mehtuplardan birisi. Hayat akışı içerisinde sizin Ne? takip edicileriniz, talebeleriniz vesaireiniz varsa onların yapısını göz önünde bulundurup onları e, böyle zora sokmayacak şekilde onların içinden birisiymiş gibi, peygamberimiz öyle yapardı bir fertmiş gibi ne? doğal davranarak aşılayın yani bir yoğurdun mayasının suda e, atılıp da mayaladığı gibi onun içine, içine girerek içine girmeden Siz mayalayamazsınız. Onunla evet. beraber yaşa. Onlar gibi ol. Seninle zamanla etki alırlar. Ve herkes toplum senin rengini alır. Hızlı gidip de kervan geri kalma. Kervan senden uzak kalmasın. Senin rengini alamayız. Evet. Mesela böyle çok uzun anlatımlar var. Bu tabii çok geniş açılımlı, spektrumlu. Çok geniş manalı bir söz. Hemen hemen soğukta o şiirler, mübarek yazdığı İlham yoluyla yazmış oldukları şiirler, gerçek eder demir leblebi gibi çözülmesi zor ibareler. Şu i̇şte bu Divane Esad'da yani okuyup da anlamak, çözebilmek çok zor. Evet. Biz kendi aklımızın seviyesinde anladığımızı anlatıyoruz. Çözdük dediğimiz bizim akıl seviyemiz. Esad-ı Erevli Hazretleri'nin akıl seviyesi olsa Divane Esad'ı biz nasıl anlarız? De onun yaşadığı hal. Tabii tabii onun yaşadığı da, hal. O, o haller bizde yok mesela. Sohbete muhabbet vardır. Ve sohbet muhabbetin gıdasıdır. Yani bir insan kiminle çok sohbet yaparsa ona karşı sevgi duyurmaya başlar. Çünkü sevmediğiniz kimseyle sohbet yapamazsınız, sıkılırsınız. Evet. Eğer sohbet yapmayı sürdürebiliyorsanız arada bir sevgi ilişkisi mutlaka Olur. söz konusudur. Sahabe sohbetle ashabı güzin olmuştur. Sahabe sohbete yapa yapa seçkin arkadaş olmuştur peygamberimizle. Seçkin güzin olmuştur. Bu nedenle Esad Efendi yolumuz sohbet yoludur. Tarikma der sohbet est diyerek Nakşibendiye tarikatındaki tarikatımızın esas sohbettir koralını sık sık tekrarlamıştır. Çünkü sohbetlerde ruh beraberliği denen bir şey var. Evet. Ruh beraberliği ruhların senkronik duyuşunu, sezişini, senkronik ilhamını yansıtır. Mesela bir sohbette bir hafız Kur'an-ı Kerim okudu. Kur'an-ı Kerim okurken Mehmet Ali Efendi Esad Erebile Hazretleri'nin oğlu etkilendi. Hafifçe bir hısırlıkla ağlamaya başladı. He. Hafız okudukça ağlaması arttı. Hafız okudukça artması art, ağlaması arttı. En sonunda hüngür hüngür ağladı. O ağlayınca bir topluluk psikolojisi olarak efendim herkes etkilendi. Orada bulunanlar hepsi ağladı. Yani bu sohbette bu tür geçişim ve senkronizasyon Etkileşim. aynı davranışı evet. yapmak ve aynı ruh haliyle hallenmek söz konusudur. Hal transferi oluyor. Yani. Hal transferi birbirlerini etkiliyor herkes. Evet. Bu şekilde Esad Erbil'i Hazretlerimizin muhterem oğlunun böyle bir ağlamayı, ağlası, ağlaması o toplulukta bulunan herkesi etkilemiş ve herkes ağlamıştır. Evet. İşte bu Muhabbetten kaynaklanan bir şey. Sizi etkileyenler sizin e, sevdiklerinizdir. Kişi sevdiklerinden etkilenir. Sevmediklerinden etkilenmez. Efendim, sohbet ve muhabbetle elde edilen fiiz ve bereket, ibadet ve riyazatla elde edilememektedir. Sohbetlere melekler de toplu olarak katılmaktadır. Sohbetler ilim meclisidir. Bir gün peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mehçide girdi. Bir grup namaz kılıyordu nafile. Evet. Bir kısmı zikir çekiyordu. Bir kısmı ilmi sohbet yapıyordu. Peygamberimiz namaz kılanlara baktı. Zikir çekenlere baktı. Ondan sonra oturup sohbet eden ilmi meclise baktı. Peygamberimiz gitti ilim meclisinde bulunanları efendim davet etti. Pardon. Evet, onların yanına gitti. Onların sohbetine katıldı. Onlar dediler ki Ya Resulullah niye bu zikir çekenlerin ve namaz kılanların arasına katılmadın da bizim aramıza niye katıldın? Evet. Peygamberimiz dedi ki içeri girerim de baktım. Namaz kılanların yanında melekler vardı. Zikir çekenlerin yanında da melekler vardı etraflarında. Bu sohbet, ilim sohbeti yapılan yerde de melekler var. En çok meleklerin bulunduğu yer ilim meclisiydi. Bu sohbet meclisiydi. Ben de meleklerin çok olduğu yere gelmiş oldum dedi. Evet, Bir güç, çekici bir güç fark etmiş e, Esad Erbülü Hazretleri. Ve o şekilde o sohbete iştirak etmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şekilde ibadetle e, elde edilemeyecek kadar... büyük bir feyiz ve berket vardı sohbetlerde sözünü Esadirli Hazretleri e, mektubatında kullanmaktadır. Evet Can feyz e, hocam e, sohbetlerde tabii bir feyiz akışı oluyor. Evet. Yani e, muhakkak e, sohbetin belki faydalarından birisi de o. E, Esad Efendi Hazretleri de bu feyzin göze görünmediğini yani bunu me meyveyle İrtibat olarak evet. açıklıyor. İşte meyve güneşten bir enerji alıyor, ee, o şekilde olgunlaşıyor. İnsan da feyizle olgunlaşıyor şeklinde bir benzetmesi var. Ee, buradan bahsedebilir misiniz yani? Biraz? Evet. Örneğin feyiz bir enerjidir. Yani ekmek yiyoruz, o ekmek şekere dönüşüyor. Ondan sonra hücrelere gidiyor. Ee, kanla gelen oksijenle hücrede yanıyor. Bir hararet sıcaklık oluşuyor. Enerji oluşuyor. Yaşıyoruz. Ruhun da gıdası feyizdir. Feyiz metafizik gıdadır. Maddi gıza, gıda değildir. Evet. Ve görünmez. eser Hazretleri bunu meyveler diyor büyürken güneşten istifade ederler ve olgunlaşırlar. Ama o güneş Işığının, o ama o meyve, güneş ışığının farkında değildir. Halbuki güneş ışığını sürekli yiyor. Durmadan ee, olgunlaşıyor. olgunlaşıyor. Güneşin farkında olmadan, güneşin farkına varmadan olgunlaşmaktadır. İşte aynı feyiz alan insanlar da güneşten meyvenin aldığı ışınlar gibi feyiz alır. Fakat bunları gözler görmez. Bu feyizle kişi olgunlaşır. Bu feyizle kişi terakki eder. Esad Efendi'ye göre manevi sohbet faydalı olduğu gibi, feyiz alma açısından cismani sohbet ve mürşitle görüşmenin yücelik ve meziyeti daha fazladır. Yani aynı ortamda bulunmak, yani mürşidin sohbetinde bulunmak, Uzak, uzakta olmaya göre daha da evet. faydalı. Onunla karşılıklı görüşmek, onu görmek, etrafında bulunmak, sohbetinde, yani o çekim, gravitasyon alanına girmek insanın yetişmesi için kafidir. Çok önemlidir. Evet. Vesel-i Karani'nin bir saat olsun Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sohbetinde bulunan ashab-ı kiramın derecesine varamayacağı hususu bunun en güzel örneğidir. vesel evet. karani Peygamberimizin zamanında yaşayan bir peygamber aşçıdır. Ama onu görmemiştir, konuşmamıştır. Bir saat Peygamberimize bir arada olan bir kimsenin derecesi Vezel Karani Hazretleri'nin derecesinden üstün olarak kabul edilmiştir. Evet. Sohbetin bu özelliği var. Görmek, görüşmek, buluşmak, haliyle hallenmek. Velev ki bir saat bile olsa. Esad Efendi bir mektubunda diyor ki, Sizden insanları hayır’a davet eden, iyilikleri emredi, kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. İşte onlar gerçek kurtuluşa erenlerdir. Ayetinden hareketle hakikatin herkese ulaştırılması gerektiğini belirtir ve sohbetlerin bunun için en güzel vesileler olduğunu kaydeder. Yani tebliğ için yani. sohbet en önemli tebliğ. bir metot olmuş oluyor yani. sohbetlerde. Evet. Tebliğ ve irşat. Evet. İlim var, maneviyat var, feyiz var, irşat var, tebliğ var, yakınlık var, muhabbet var, iman var, melekler var, büyük zatların ruhaniyetleri var, sohbette herkes var. Sohbette siz oturduğunuz zaman elham bir aşır okunur, geçmişlerimizin ruhlarına bağışlanır o. Onun sonra sohbet başlar. O saadet ikram bir halaka halinde, ruhaniyet halinde sohbet yapanların biraz üzerinde o sohbette hazır bulunur. Zamansızlık, megansızlık aleminde yaşadıkları için aynı anda bakıyorsunuz Türkiye'de 5000 yerde sohbet yapıyorlar aynı anda 5000 evet. yerde hazır bulunur. Tıpkı tek bir güneşin 5000 aynada aynı anda gözüktüğü gibi. ...zaman ve mekan olmadığı için... ...zamanlı mekanlı kafa yapısıyla biz bunu anlatamayız... ...zamanlı mekanlı kafalara da anlatamayız... ...hem anlayamayız hem de anlatamayız... He. ...ama mutlaka... ...o nakşi sohbetlerindeki... ...yapılan haftalık sohbetlere... ...o 36 kişilik... ...veyahut 35 kişilik... ...sadat-ı hazretleri... ...mübarik zatlar... ...herkes, hepsi orada... ...bir ruhaniyet halinde... ...sohbete iştirak ederler. Eğer sohbete onlar iştirak ediyorsa sohbetle sohbetlerde dünyalık şeylerin konuşulması da e, uygun olmaz. Yani edeve aykırı olur büyüklerin huzurunda konuşulmaz. Sadece sohbet eden sohbetini yapar bittikten sonra çay içilir sessizce dağılır gidilir. Yapılacak her türlü konuşma sohbetten elde edilen gücün kaybolmasına ve sohbetin tesirinin azalmasına yol açar. Ama maalesef sohbetlerde siyaset konuşuluyor, ekmek yemek konuşuluyor, onun bunları aleyhinde de dokulu yapılıyor. Sohbetin bütün havası orada sohbette kayboluyor, gidiyor ve katılan ruhanilere de saygısızlık oluyor. Ki o ruhaniler Ezrail canı alırken o zat kendilerini seven kişilerin baş ucunda hazır olacaklar. Manevi feyiz yükleyecekler. ...şeytanın uzaklaşmasına yol açacaklar. Evet. La ilahe illallah demeyi kolaylaştıracaklar. E, sen sohbette... ...o ruhanilerin... ...varlığı orada olmasına rağmen... ...lüzumsuz dünyevi bir takım bir şeyler konuşarak... ...o manevi havayı bozuyorsan... ...onlardan istifaden ne olur? Şüpheli. Evet. Biraz sohbetlere dikkatli gitmek lazım. Bizim eski sohbetlerimizde... ...1976 senesinde... Çayı bile karıştırırken çay e, bardağına karıştırdığımız kaşığın demiri temas etmez. Tıkıl tıkıl, çıkıl, çıkıl, çıkıl ses gelmezdi. Hizmet edenler ayak ucuna basardı. Böyle pa küt, çay diye bardakları koymak. Önce meyve tabağını koymak. işte bir takım yiyecek içecek tepsileri getirmek. Çay bardaklarını koymak. Tabaklarını getirmek, kaşıklarını getirmek, şekerini koymak. Evet. Gayet sessizce yavaşça dağıtılırdı. En ufak ses çıkmazdı. Karıştırırken çay bardağı e, e, kaşığımızı e, çay bardağın dibine sabitler, sabitlemiş olarak sağa sola döndürürdük. Hiç çatır, çatır ses gelmezdi. Sessizlik hakimdi. Soldan sağa doğru. Tabii. O, o eski düzen... Ee, tekrar e, inşallah canlanır biraz sohbete devam eden arkadaşların bu şekli hususlara riayet ederlerse manevi olarak da kazançlı olacaklarına ben şahsen kuvvetle inanıyorum ve bu çok önemli dikkat etmek lazım buna Esat Efendi Hazretleri bir mektubunda diyor ki sizden insanları hayra davet eden İyiliklere emredip kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. Sizden insanları hayra davet eden, iyiliklere emreden, kötülükten sakındıran bir top top topluluk bulunsun. Evet. İşte bunlar gerçek kurtuluşa erenlerdir. Gerçek kurtuluşa eren insanlar başkalarına doğruyu gösterirler, yapılan yanlışlıklarda engel olmaya çalışırlar. İşte bu görevi yapmak tebliğ anlatmak, o kişi o insanların kurtuluşuna vesile olur. Efendim, bu ayet-i hareketle Esad Erevli Hazretleri, hakikatin herkese ulaştırılması gerektiğini belirtir. Ve evet. hakikati herkese ulaştırmak için sohbet yapmanın da en güzel bir vesile olduğunu kaydeder mektubatta. Yeryüzünde Allah'ı zikretmek için, Allah'ı hatırlamak için İki kişi, üç kişi birkaç anlık da olsa bir araya geldiklerinde semalar, gökler, zikir için bu toplanan insanlara imrenirler, gıpta ederler. Bu sözleri Esad Erbili Hazretleri sohbetin önemini belirtmek için kullanır. Yani ne sayfeyne sohbetin önemine dikkat evet. dikkat çekiyor bu tabi. Yani. Bütün gök ehli gelişi. Işte on diyor. Bir nasır sohbet olduğu zaman o sadat kiram haziren ruhaniyete gelir gök ehli yani bunlar evet. hazır bulunur. Hazır bulunuyorsa o enerji yüklü ruhlardan oraya gelin insanlar hasta ise dertliyse, dertli ise kederli ise bir takım pozitif enerjiler yüklenilmesi, bir takım pozitif oluşumlar bir sinerji meydana gelir. Evet. Bu da çok önemli bir şey. Onun için sohbete oturduğu zaman, sohbet dinlenirken bir yere yaslanmamalı. Namazın etehiyyatüsündeki et gibi dinlenmeli. Eller diz üzerinde olmalı. Evet. Parmaklar hafifçe açık olmalı. Baş hafifçe kalp tarafına eğik. Böyle kalpten Allah Allah hafif zikriyle düşünsel ...yani fikri, tefekkürü, zikir... ...bir yandan da kulak sohbette olacak. Gönül Allah'ta... ...kulak sohbette... ...el karda, gönül yarda... ...sohbet böyle dinlenecek. Ve mümkünse... ...hiç kımıldamamak lazım. Ve geldiğimiz zaman... ...selamün aleyküm... ...nasılsın, iyi misin? iyiyim. Bitti bu kadar. En sonra sohbet bitti zaman da çaylar içilir... ...ve hatta baştan çay içilir. Ondan sonra fazla beklemeden... Allah asmaladık, Allah'a emanet olunuz, hayırlı olsun, güle güle. Allah bu bu şekilde bitmeli. Evet. Ama bunun dışında kalkıp da böyle parti tartışmaları, Efendimiz söyleyeyim, e, mark dolar hesapları, arsa fiyatları, Fenerbahçe'nin attığı gol, işte filanca'nın lafı, filanca'nın sözü, bunlar girdi itibaren maneviyat diye hiçbir şey kalmaz. Çünkü haftada bir defa yapılan o sohbet bir haftalık enerji yüklemesidir. Bu enerji yüklemesine de insanın biraz dikkat etmesi lazım. Çünkü dünya geçici. Evet. Sohbetin kazası olmaz. Yani bir yere yapıldı, bir feyiz indi, aynı feiz bir daha inmez. Yakalamaya çalışmak lazım, uyanık olmak lazım, bidar olmak lazım. Kıymetli Hocam, Menaklı'da da geçen bu dergahın baş hizmetlerinden bahsedilen bölümde, Bu Abdülkadir Köktül Efendi'nin anlatmış olduğu bir e, olay var. Bunu dinleyicilerimizle paylaşabilir misiniz? Avuzu billahi min eşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Efendim Abdülkadir Göktül Göktül Efendi şöyle anlatıyor. Sami efenimiz Kudüs-üşşerif ve Hazretleri kelam Dergah'ındaki bütün işleri adeta tek başına üstlenmiş götürüyordu. Evet. Mesela dergah misafirler gelirdi, onlara sofra kurardı. Bitirdikten sonra yemekleri misafirler sofrayı kaldırırdı. Olaşık ikardı. Dergahın ...temizliğini, süpürme işlerini yapardı. Evet. Sohbetleri organize ederdi. Bahçeden odun taşıyıp... ...sobanın yakılmasını... ...devamlı sıcak suyun bulundurulmasını... ...gece kalan misafirlerin yataklarının hazırlanmasını... ...yani bu gibi hizmetlerin hepsini... ...Sami Efendi tek başına yapmaya gayret ederdi. Başka hizmetliler de vardı ama... Sami Efendi Hazretleri bunu bu hizmetleri bir hakkın tek başına yerine getirirdi. Yani o zamanlar yaşı gençti hocam. Kaç yaşlarında yani tahminen? O zamanlar 30'lu yaş 30 civarı. Yani, yani 25 20 30 yaşları arası. O evet. sıralar öyle. Bir gün Anadolu'dan bir hayli misafir gelmişti. Onların gece istirahatleri için dergâhtaki bütün yatak ve yorganları dolaplardan çıkarmış, hepsini uygun yerlere sermişti. Kendisine yatacak yatak kalmamıştı, yorgan da kalmamıştı. Bütün misafirler yatırdıktan sonra, bütün misafirler istirahata çekildikten sonra, İslami evet. Efendimiz duvardaki gömme dolaplardan birinin içine girmiş, o gömme dolabın içerisinde iki dizi üzerinde, Murakaba halinde zikreder vaziyette sabah kadar orada kalmış. Yatmamıştır. Abdülkadir Kökdil anlatıyor. Evet. Yani. Hizmet kolay olsa herkes koşardı Afrika'ya. Elde yiğit kalmamış yazık hizmete koşmaya. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten e, insanoğlu e, çiğ süt emmiş. E, hamlık göstereceği yerde hamlık gösteriyor. Olgun gösterenlerde olgun Olgunluk gösteriyor. Kolay değil. Ya. Evet. Hocam, Esad Efendi Hazretleri tabi bu kelami dergâhında o müritlerinin yetişmesi için de pek çok fedakarlıklarda bulunuyor. Yine bu e, Menakıf'da da anlatılan Esad Efendi Hazretleri'nin bir fedakarlığıyla alakalı bir hadise var. Kısaca bundan da bahsedebilir misiniz? Evet efendim. Diyor ki Karl Wett misafir kalmıştır. Danimarkalı. Hava soğuktu diyor. İşte Nisan ayının böyle 20'si 30'u arası. Daha işte Nisan'ın 30'unda kar yağdı Türkiye. Evet. Evet, bahar var, güneş de var ama karda yağabiliyor. Soğukta olabiliyor. Ya. Evet, Esad Efendi Hazretleri geceleri kendi yattığı evinden ayrılarak dergaha geliyor. Karl Wett'in yattığı odanın bitişindeki odada kalıyordu diyor ki akşam olduğunda şey Esad Erbili Hazretleri bütün ile birlikte seyahatinden dönmüştü böyle bir zikir için e, karşı tarafa Anadolu yakasına gitmiş Esad Erbili Hazretleri evet. akşamleyinde tekrede kalan ile beraber geri dönmüştü ve benim odanın bitişindeki odada kalmaya hazırlanıyordu O katta yalnız ikimiz vardık. Evet. Aramızda sadece bir duvar vardı. Sıcak evinden ve ailesinden sadece birkaç adım uzakta olmasına rağmen yerde yere serilmiş basit bir döşekte yatıyordu. Karyola bile değil, yere yapılmış döşek. Tabii şimdiki nesil yere döşenen döşeyi bilmez. Çünkü yeni nesil, karyolan hmm. nesli. Evet. Rahat yatıyor, yayları var, bilmem var, gel keyifim gel. Eskiden o yere serilen yataklar çok sert olur. Sabahleyin mutlaka dinlenerek kalkardık. Şimdi maalesef o yaylı, rahat, kuşlu yataklar içerisinde kalkmak mümkün değil. İmkan olsa da, hep yerde yemek yense, insan yerle, yere yakın olması Allah'ı daha çok hissettiriyor. Sandalyeler bizi Sanki kendimizden uzaklaştırıyor. Evet. Yer yatağı da aynı şekilde. Böyle son derece organik bir yatış biçimi ve vücut sert yere yattığı zaman yani vücut dinleniyor nasılsa sağa sola döndükçe masaj oluyor. Ama yumuşak yatağın içinde sağa sola dönerseniz masaj yapmıyor. Onun için yerde yatmamakla birlikte yattığımız yatakların sert olmasına dikkat ediyorlar bu devirde. Sert yataklar imal ediyorlar. Evet. Sert yataklarda yatanlar sabahleyin dinlenmiş kalkıyorlar. Evet. Yani vücut yumuşak, yer, yattığımız yer sert olması sert lazım. Kural bu. Evet. Esad Erbil Hazretleri o yaşına rağmen ki Esad Erbil Hazretleri o sırada 78 yaşlarında falan. Evet. Karvet geldiğinde 1925 senesinde 78-77 yaşı oralarda. 78 olması lazım. Yani beni yalnız bırakmak istemiyordu ve yaşlı olmasına rağmen aynı katı benimle paylaşıyor, bir incelik gösteriyordu. Orada kalması muhtemelen belirli bir hedefi önerikti. Zira aynı ya da bitişik odalarda kalan kimselerin başka zamanlarda zor olan ruhi bir teması uykuda daha kolay kurulabileceklerini her ruhani bilir. Evet. Yani aynı odada, aynı yerde birisiyle beraber yatarsanız, efem söyleyeyim, veya yakın odalarda yatarsanız manevi olarak birisine gelen feyiz diğerine de gelebilir. Manevi etkileşim oluyor. Manevi bir etkileşim ve manevi paylaşım oluyor. Ruhlar ezelde tanınmış, ruhlar ezelde tanışmış, zaten bilene. Kalpten kalbe bir yol vardır, zaten gidene. Bismillah. Himmet edeceğim diye katlandı pir zahmete. Zahmet rahmettir deyip sarıldı himmete. Bismillahirrahmanirrahim. Yani soğuk sıcak demeden, yer yatağı demeden Esad Erbil'i hazretleri rahatlıkla misafirine hürmet için o sıkıntılara katlanıyor ve fedakarlıklar gösteriyordu. Bizim şurada yaşımız 65, iki adım yol gidiyoruz, duruyoruz. Efendim söyleyeyim biraz fazla konuşunca yoruluyoruz. Uykusuz kalınca başımız dönüyor. Bu mübarek zat esad Hazretleri maneviyatla yaşıyordu. Nurla, evet. ışıkla yaşıyordu. Bitmeyen bir enerjisi vardı. İşte Esad-ı göstermiş olduğu bir fedakarlık. Danimarkalı karvetin de dikkatini çekmiş ve hatırasında bu gördüğünüz, duyduğunuz satırları anlatmıştı. Evet. Mesela ben de çok... Esad Eylül Hazretlerinin fedakarlığından çok etkileniyorum. Şundan dolayı etkileniyorum. Yani en sonunda canını feda etmiş. Daha başka bir şey yok işte. En sonunda canını yani kendini feda etmiş. Yani başka bir şey yok. Yani. Başka Can, bir şey canı canım. var ya. ya. Evet. Esad Efendi Hazretlerinin hocam bu Kur'an dinleme adabı nasıl yani? Kur'an e, evet. Evet. Peygamber Efendimiz Hazretleri Kur'an okumayı da çok severdi, Kur'an dinlemeyi de severdi, Kur'an tefsiri yapmayı da severdi. Her gün yani hayat hayatı Kur'andı yani. Hayatı Kur'an. Yani. Kur'an. Kur yani sabah namazından sonra işrak namazını kılar, evine gider. Biraz istirahat eder. Kahvaltısını yaptıktan sonra gelir, 3 sayfa hafıza Kur'an okutturur. Ondan sonra o 3 sayfanın tefsirini yapar. Bunu yaparken bazen 2 saat geçer. Evet, bazen üç saat geçerdi. Yani bazen iki, bazen üç. Tabi yaşlı. Sabah namazından sonra yapıyor değil mi İşte Sabah namazından sonra diye. De. eve istirahate giriyor. E, e, Yeşil namazını kılıç. Geldikten sonra e, her gün 3 sayfa Kur'an-ı Kerim tefsiri yapıyor. Ya, bu durumda e, 200 günde bir, yani yedi ayda bir yaklaşık altı buçuk ayda bir e, Kur'an tefsiri yaparak. Ee, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim hatmiyle yapıyordu. Evet. Evet. Karlıvet anlatıyor. Diyor ki, sohbet sona erdi. Esat Efendi orada oturan sohbette bulunan oturan edepli, sessiz ve kibar hafızdan bu sohbete uygun olarak bir Kur'an oku dedi. Evet. Hafız Efendi derhal evuji çekti. Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. çok lahuti böyle hassas manevi bir ses okundukça insanı sarıyordu insanı meslediyordu o okuyuş o okuyuş bizi bizden alıyor açık pencerenin dışındaki güneşin parıldayışına ve Allah'ın kainatta o insandaki güzelliklerine ve tesbihe götüren bir Kur'an okuyuşuydu bu evet Başlangıçta hafızın sizi oldukça sakinli, oldukça hafifti. Tilavet okuma ilerledikçe sanki ben cennete yükseliyor gibiydim. Okumaya zaman zaman bir Avrupalı kulağı farklı gelebilecek mahreç seslere karışıyordu. Hiç şüphesiz bu sesler kutsi ve işareti. işari bir mana taşıyor olmalıydı. Çünkü muhterem, yaşlı Şeyh Esad Efendi, bu çıkan seslere, arada bir derin iç çekişlerle eşlik ediyor ve hafif sesle Allah diyordu, Allah'ı zikir diyordu ve ardından derin murakabeye varıyordu, Kur'an-ı Kerim'i dinlerken. Mürakabeli dinlemek kavramı. Evet. O ruhuna nasıl yansıyordu? kelam ilahi Belki de usulatı yaşıyordu Şeyh-i Kelami. Bismillah. Yani gayrimüslim bile olsa bu kalvet, bu Kur'an okumadan, Kur'an'dan an, Kur etkilenmiş yani değil mi hocam? Yani Kur'an-ı Kerim'in bir mucize olmasını da, belki bir de güzel sesle okunmasını da, Kur'an zaten bir mucize etkiliyor. Evet. Yani bir keresinde böyle bir Finlandiyalı genç bir delikanlıya bir caminin içerisinde böyle rabıtanlı bir Kur'an-ı Kerim okumuştum. Dedi ki bittikten sonra okuduğum bu Kur'an-ı Kerim dedi kalbim hissetti dedi. Evet. Ama aklım anlamadı dedi. Yani Hı. akıl ötesi bir şey yaşadım. kalben okuduğun Kur'an-ı Kerim hissettim dedi. Ruh gıdasını alıyor yani aldı. Eğer aklı da ruhuna inansaydı o sırada eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü Muhammeden abdühu ve diyecek ve orada Müslüman olacak. Yine tabii hocam, Sami Efendi Hazretlerinin kelami dergandaki hizmetleri malum. Bu Sami Efendi ile alakalı yine kısa bir hatırat var. Bundan dinleyicilerimize bahsedebilir misiniz? Tabii efendim. Hacı Musa Efendi Hazretleri 30 yıla yakın Sami Efendi Hazretlerine hizmet etmişti. Ve ondan hilafeti tahammü ile icazet almıştı. Sami Efendi'nin geride bıraktığı irşatla görevli tek yetkili oydu. Rahmetullahi Aleyh. O Sami Efendi Hazretlerinin kilami dergahındaki hizmetlerini şöyle anlatır. Dergahtayken de büyük hizmetler hep Mahmut Sami Efendi üzerindeymiş. Ev. Evet. Bahçe tanzimi, gelen ziyaretçilerin sıraya konulması, onlara yapılan ikram, hatta Esad Erbirli hazretlerine gelen mektuplara gelen, verilen cevaplar. Bunların hepsini tamamen Sami Efendimiz yaparmış. E Konyalı Mustafa Doğanay Efendi de anlatmıştı. Dergahta beraber bulunduğumuz zamanlar onun hayranı olmuştum. Sami Efendi uyku nedir bilmezdi. Uyumazdı. Yapılan yatakların büyük bir kısmı onun elinden geçerdi. Evet. Uyku nedir? Uyku nedir bilmezdi. Yorulmak da bilmezdi. Hep beraber yatılırdı ama aynı saatte yatılırdı. O da bizimle beraber yatar. Herkes uyuduktan sonra kalkar Yeniden abdest alır, abdestini tazeler, seccadesi üzerinde sabaha kadar namaz kılardı. Tesbih çekerdi. La ilahe illallah derdi. Allah'ı zikirle ve tefekkürle meşgul olurdu. Evet hocam. Efendim, imsak vaktinden önce bahçeden getirmiş olduğu odunlarla kazanı yakar, Yıkanma ihtiyacında olanların yanlarına gider... ...sıcak suyun hazır olduğunu duyururdu. Son derece mülayim, yumuşak, tatlı hareketleri vardı. Sert davranışlı, sert sözlü değildi. Ve akranları arasında yumuşak başlı olarak... ...selim bir insan olarak tanınmıştı. Yari güzel olanların gözü gözüne uyku girmez... ...kalbi aşla yananların yükü hafiftir, azap görmez... Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Kelami derganda pek çok güzel insan yetişmiş ama hocam Sami Efendi Hazretleri belki bunların en e, öne çıkanlarından birisi. Evet hocam programın da sonuna geldik. Kıymetli dinleyenler, kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz. Ağzında sağlık hocam. Muhterem dinleyenler, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.